Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İçlerinden zulmedenler hariç Kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin Ve onlara şöyle deyin Biz bize indirilene de size indirilene de inandık Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir Aynı ilahdır. Biz Sadece ona teslim olmuş kimseleriz. İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler. Sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. Okuyup yazsaydın, o takdirde batıl peşinde koşanlar şüpheye düşerlerdi. Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder. Dediler ki, ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya, de ki mucizeler ancak Allah katındadır ve ben apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara... ...yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya... ...onları içinden ırmaklar akan... Ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz Çalışanların mükafatı ne güzeldir Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar Yiyecek biriktirmezler Onları da sizi de Allah rızıklandırır O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir Rum Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak küt sahibidir, çok merhametlidir. Allah onlara zafer konusunda bir vaadde bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusundaysa tamamen gaflettedirler. Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Yine onlar yeryüzünde dolaşıp Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler Yeryüzünü sürüp işlemişler Ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi Allah onlara asla zulmediyor değildi Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı Sonra Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar, Azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki, siz beşer olup, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye, sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceliğin uyumanız, ve gündüzün O'nun lütfundan istemeniz de O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip O'nunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi, O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için, Elbette ibretler vardır Emriyle göğün ve yerin Kendi düzenlerinde durması da Onun varlığının ve kudretinin Delillerindendir Sonra sizi yerden kalkmaya Bir çağırdı mı Bir de bakarsınız ki Dirilmiş olarak çıkıyorsunuz Göklerde ve yerde kim varsa Yalnızca ona aittir Hepsi ona boyuna eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan Sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğiniz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden dinlerini darmadağınık edip Grup grup olan kimselerden olmayın ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi. Şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların manları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek Her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar Sevaplarını kat kat arttıranlardır Allah sizi yaratan Sonra size rızık veren Sonra sizi öldürecek Ve daha sonra da diriltecek olandır Allah'a koştuğunuz ortaklardan Bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O onların ortak koştuklarından uzaktır yücedir. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. De ki yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce, Yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar. Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o İnkar edenleri sevmez Rüzgarları Yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin Delillerindendir O bunu size Rahmetinden tattırmak Emriyle gemilerin yol alması Onun lütfundan Rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar Andolsun senden önce Biz nice peygamberleri kendi kavimlerine Gönderdik Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler Biz de suç işleyenlerden intikam aldık Müminlere yardım etmekse üzerimizde bir haktır Allah rüzgarları gönderendir Onlar da bulutları harekete geçirir Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman... ...bir de bakarsın sevinirler. Oysa onlar... ...daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel... ...kesin bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki o... ...ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Handolsun... Eğer ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar. Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da işittiremezsin. Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere işittirebilirsin. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular, dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar, Dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler Sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir Kesin imana sahip olmayanlar Sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler Lokman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için... Aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vadde bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi Ve orada her türlü canlıyı yaydı Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik İşte Allah'ın yarattıkları Hadi Hadi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret dönüş banadır eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme fakat dünyada onlarla iyi geçin bana yönelenlerin yoluna uyu sonra dönüşünüz ancak banadır ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim Lokman öğütlerine şöyle devam etti Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dost doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Göklerde, yerde ve ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır. Biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem denizde mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah Mutlak güç sahibidir Hüküm ve hikmet sahibidir Ey insanlar Sizin yaratılmanız Ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz Ancak bir tek insanı Yaratmak ve diriltmek gibidir Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir Hakkıyla görendir Görmedim mi ki Allah geceyi gündüzün içine Ve gündüzü de gecenin içine sokuyor Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca Onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez Şüphesiz Allah Allah Hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Secde Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde, altı evrede yaratan, sonra da arşak kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir Mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınıza alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız, dedikleri vakit. Onları bir görsen Eğer dileseydik Herkese hidayetini verirdik Fakat benim Andolsun cehennemi Hem cinlerden hem de insanlardan Dolduracağım sözüm gerçekleşecektir Onlara şöyle denilecek O halde Bugününüzde kavuşmayı unutmanıza karşılık Azabı tadın Biz de sizi unuttuk Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan kibirlenmek siz'in Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Onlar korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak Meva cennetleri vardır. Fasıklık edenlere gelince onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. Andolsun dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir. Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız. olsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Sabredip, Ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman, içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kukkuru yere gönderip onunla hayvanların ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız? Hala görmeyecekler mi? Eğer doğru söyleyenlerseniz şu fetih ne zamanmış diyorlar. Deki fetih kıyamet günü inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara gözle açtırılmayacaktır Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle Şüphesiz onlar da bekliyorlar Ahzab Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber Allah'a karşı gelmekten sakın Kafirlere ve münafıklara itaat etme Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir Rabbinden sana vah yolunana uy Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır Kendilerine zıhar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz, fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet. Biz onlardan sağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hani... Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar Allah ve Resulü bize ancak aldatmak için vaatde bulunmuşlar diyorlardı. Hani onlardan bir grup ey Yesrib Medine halkı sizin burada durmak imkanınız yok hadi geri dönün demişti. Onlardan bir başka grupta evlerimiz açık korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi onu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi. Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir. De ki... Eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese buna engel olacak kimdir? Onlar kendilerini Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Şüphesiz Allah içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır. Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırılması, dilerse münafıklara azap etmesi, ...yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın... ...kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi... Ve kalplerine büyük bir korku saldı Siz onların bir kısmını öldürüyor bir kısmını da esir ediyordunuz Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir Ey peygamber hanımlarına de ki eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin gelin Size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resul'ünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları, içinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır.